612, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, askerleri tarafından bağı yağmalanan bir gayrimüslimin zararını karşılaması, evet, İslam askerleri cabiyede iken bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek, ey Ömer, askerlerin benim bağıma girip üzümlerimi yediler ve orasını talan ettiler, diye şikayette bulundu, daha sonra dışarı çıkan Hazreti Ömer arkadaşlarından birisiyle karşılaştı, bu kişi miferini üzümle doldurmuştu, Hazreti Ömer, sen de mi bunu yapacaktın, hiç beklemezdim, diye diye onu kınadı ve azarladı, bunun üzerine adam, ey müminlerin emiri, çok acıkmıştık, mecburiyet karşısında böyle bir şey yeltendik, diye özür diledi, Hazreti Ömer de bağ sahibinin zararının ödenmesini emretti.